Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Açık Futbol'da sizlerle birlikteyim, radyo havandasınız. Evet futbol dünyamızda tekrar Süper Lig'e döndük. Süper Lig öncesinde milli takım tartışmaları zirve yaptı. En son yaptığımız programda Türkiye Türkiye Çekoslovakya'ya daha doğrusu Çek Cumhuriyeti'ne Çekoslovakya mı kaldı tüm Birleşik Devletler paramparça oldu e, Çek Cumhuriyeti'ne Türkiye kendi evinde iki bir mağlup oldu ve e, sonrasında oynadığı Letonya maçında da bir bir beraber kaldı. E, böylece üç maç sonunda. Türkiye bir puanla bir puanla kaldı ve 2016 Dünya Şampiyonasına gitme şansı çok zayıfladı. Bu saatten sonra üçüncülük için mücadele edecek. Orada da şu anki duruma göre rakibi Hollanda. Oysaki bu iki takım grup liderliği için mücadele edecekti. Beklentiler o yöndeydi ama beklentiler. gerçekleşmiş değil. Futbol ne olursa olsun işte biraz mucizeler oyunu. O meşin yuvarlan sihri buradan kaynaklanıyor. Hasılı kelam milli takım faslı kabusla kapandı. Tabi milli takım kaybedince derhal Fatih Terim'in kazancı Geliri gideri vesaire tartışmaları yapıldı. Aslında bu ben de yani medyanın içindeyim. Bu tür şeyler önüne pek geçmek mümkün olmuyor çünkü taraftar da işe o tarafından bakıyor. İşte diyor ki ayda dokuz bin lira alıyorsun kardeşim. O zaman bu takım başarılı yapacaksın. Halbuki futbolcunun hocanın çok kazanmasıyla ya da kulübün çok zengin olmasıyla Kazanmak arasında futbolda doğrudan yüzde yüz bir garanti bağlantı yok. O zaman boyun basketbol olurdu büyük oranda ya da voleybol olurdu yani üçlü bir takım kurduğunuz zaman bu iki branşta başarı hemen hemen kaçınılmaz oluyor. Bu yüzden hani Fatih Terim'in maaşını muşunu göreve gelirken açık seçik ve cesurca tartışmak lazım. Fazla buluyorsak fazla bulduğumuzu söyleyelim. Az buluyorsak az bulduğumuzu söyleyelim. Ama hayır öyle olmuyor. Genelde hep yenilgilerden sonra, hizmetlerden sonra bu tür konular gündeme geliyor. Çünkü ne diyelim tırnak içinde iyi günde ya da normal günde bu tür konuları açıkçası çok da tartışmanız da mümkün olmuyor Türkiye koşullarında. O yüzden e, zar e, dar zaman bekleniyor. Dar zamanda bu işler konuşuluyor. E, Milli takım e, haftasında Gökhan Töre olayının çok konuşulduğunu daha önce de konuşmuştuk. Bu olayın devamı geldi. Gökhan Töre'nin e, tehdit ettiği oyunculardan <gülüyor> Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu Alman televizyonuna, ZDF kanalına. ZDF e, kanalına. Toplamda şunu söyledi. Gökhan Töre bir kız meselesinden dolayı çok kızmış. Nedir kız meselesi? Açalım. Bu memleketin görüyorsunuz. Gurbetçisi de meseleyi gurbetçinin de meselesi çok fazla farklı değil bizden. Gökhan Töre'nin eski sevgilisi Ömer Toprak'ın bir arkadaşıyla çıkıyor ya da Ömer Toprak'ın arkadaşı Gökhan Teri'nin eski sevgilisine belki aşık olmuş. Tam bilmiyoruz hikayeyi ama bir <gülüyor> amiyeni tabirle kız meselesi. Aslında kız meselesi değil bu bir erkek meselesi. Erkeklerin ee, bir yetersizlik meselesi diyorum ben buna. Ego, aidiyet, e, mükleştirme kadını. Savaşçı diyorum ben buna. E, aslında onlar için çok büyük gözükse de küçük bir savaş aslında. Bu küçük bir savaş. Onları küçük düşüren bir savaş. Ne yazık ki bugünün değer yargılarına göre e, bu tür davranışlar yüceltiliyor, büyütülüyor. E, ne yapıyor Gökhan Töre? E, bu vaziyeti haber alır almaz. Yanına silahlı bir arkadaşını da almak suretiyle Hakan ve Ömer'in kaldığı otel odasına girmeye çalışıyor. Ee, çocuklar kapıyı açmıyor. Bunun üzerine Gökhan aşağı gidiyor. Ee, ben diyor anahtarımı unuttum diyor kartımı unuttum diyor bana yedek kart verin diye Hakan ve Ömer'in odasının numarasını söyleyerek yedek kart alıyor ve çıkıyor. Öncelikle e, bir denemesi daha oluyor. Ben diyor oda temizleyicisi vesaire. Açılmıyor falan kapı yine de. Sonuçta yedek kartla içeri Gökhan giriyor. arkasından silahlı arkadaşı. Hakan'ın anlatımına göre Gökhan silah taşımıyor. Arkadaşı taşıyor. Ve Hakan yine diyor ki bana veya Ömer'e bir fiziki darp yok. Ama arkadaşına Ömer'in arkadaşına Gökhan'ın fiziki müdahalesi var. Ve silahlı arkadaşı da Kendisiyle Ömer'i e de e, olaya karışmamaları yönde silahla tehdit ettiğini söylüyor. E, bazı kaynaklar bizim gazete Hürriyet, yani benim de mensup olduğum ise Almanya Servis kaynaklı haberimizde e, Gökhan Tören'in Ömer'e de vurduğu, e, saldırdığı yazılı çizildi. Şimdi e, bu olay bu şekilde cerran etti ve bitti. Bitti derken yani şimdilik e, normalde e, bir şey öğretilir kriz yönetimi diye bir kavram vardır okullarda üniversitelerde öğretilir bunu biraz açalım ve ikinci bölümde devam edelim. Küçük masallarında başrol verdi, O tadını aradığım ten Seni düşlemişim her nefesten Varlığından habersiz Seni yaşatmışım hep içimden En özelimdeki düş bahçemde Ruhuma Üstüne titredim O tatlı aşk birisi Sen misin? Canıma can ettim Üstüne titredim O tatlı aşk birisi Sen misin? En tatlı Aşk birisi Sen yoksan Yalan gerisi Sevmez böyle inan Hiç kimse kimseyi Dursa dünya, dursa zaman. En tatlı aşk perisi, sen aşksın yok birisi. Sen varsen, ben de hep varım. İnan bizden başka her şey yalan. Birisi sen misin Canıma can ettim Üstüne titredi. O tatlı aşk Birisi sen misin En tatlı Aşk birisi Sen yoksan Yalan gerisi Sevemez Böyle inan Hiç kimse kimse Dursa dünya Dursa zaman En tatlı aşk birisi, sen aşksın yok birisi. Sen varsan, ben de hep varım. İnan, bizden başka her şey yalan. Sen yoksan yalan gerisi Sevemez böyle inan hiç kimse kimse Dursa dünya, dursa zaman En çaçlı aşk birisi Sen aşksın yok gerisi Sen varsan ben hep varım inan bizden başka Her şey yalan Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol 2. bölümdeyiz. Gökhan Töre olayını konuşuyoruz. Şimdi ilk olay ortaya çıktığı anda Gökhan Töre'nin yapması gereken şu. Yani kapitalist zihniyet bize krizle, kriz anlarında nasıl davranılması gerektiğini şöyle öğütlüyor. Krizde bir numaralı kişi çıkar, olayları bütün çıplaklığıyla anlatır, sorulara samimiyetle cevap verir ve daha sonra kriz yumuşamaya başlar ve bundan en az zararla çıkmayı sağlar ilgili taraflara. Oysa ki Gökhan Töre olayında ortaya çıkan kriz Ee, hep saklanmaya çalışıldı son ana kadar çalışılmaya, saklanmaya çalışıldı Hakan Çalhanoğlu'nun babası çıkıp da Fatih Terim'in de bir evladı yok mu ee, Nasıl olur da e, çocuklarımıza silah çeken birini e, milli takıma alıyor şeklinde işte bulunmasıyla olay artık önü alınamaz bir hal aldı E burada dediğimiz gibi e, Gökkan Töre e, biraz çevresinde dayatması da, yönlendirmesiyle konuşmadı. Konuşmayınca da hakkında söylenen her şey gerçekmiş gibi algılandı ve onun kınanmasına neden oldu. E, ve ona olan sempati azalt, azalmaya yüz tuttu. Of. Şimdi bu saatten sonra e, normal şartlarda Türk hukuku der ki burada silahlı bir tehdit varsa kamu e, yararına dava açılır. Yani bu bir kamu davasından söz konusu olabilir. Almanya hukukuna e, göre bakıldı, çizildi. Orada biz sorduk. Almanya yargısı, Hamburg savcılığı e, şu aşamada bir soruşturmaya gerek duymadı. Orada Şahısların şikayeti şartı arandığı söylendi. Silahın ruhsatlı olup olmadığı belli olmadığı için şu aşamada bir soruşturmaya yer olmadığı şeklinde bilgiler geldi. Durum böyle üzücü bir olay tabii ki. Ben bugünkü hürriyette Gökhan Tören'in hayat hikayesine dair bulabildiğim birkaç anekdotu bir araya getirdim. İsterseniz okuyun, hani klişe vardır ya, yani asıl suçlu cemiyettir. E galiba e, öyle, yani Gökhan töreninde de, hani eğer kınanılacak davranışlarda bulunuyorsa, bu sadece kendisine mal edilemez. Çünkü hayat öyküsü biraz zorluklarla dolu, e, biraz değil epey travmalar yaşamış. Nedir? Kısa bir özet vereyim. Annesi ve babası tarafından yetimhaneye terk edilmiş. Daha sonra dedesi tarafından alınmış, büyütülmüş. Çok sevdiği dedesi de 2006'da hayatını kaybetmiş kanserden. Ve çocuk ne zamanki Chelsea'de oynamış para kazanmaya başlamış, anne baba ona sahip çıkmaya başlamış. Daha doğrusu o anne babasına sahip çıkmış diyebiliriz. böyle bir görüntü var. E, hikayenin detaylarını, detaylarını bugünkü Hürriyet'te okuyabilirsiniz sevgili Radyo Havan dinleyicileri. E, son bölümde derbide, derbiden konuşalım. E, dikkat buyurun. Artık dünya derbimiz <gülüyor> e, öyle manşetlik malzeme vermiyor. Evet final bölümünde derbiyi konuşacağız. <gülüyor> Seyretmem, gezmem lazımdı Bu yolun sonunu bulmam lazımdı Seni tanımam, bilmem lazımdı Dudaklarıma bir veda lazım. Ben Kenan Başaran, radyo alandasınız. Açık Futbol'un son bölümündeyiz. Final bölümündeyiz. Fenerbahçe Galatasaray'a konuk oldu. Türk Telekom arenada. Evet, son yılların en sessiz, en sakin ve en centilmen derbisi yaşandı. Bir kırmızı kartlık hareket dışında. O da spor kurallarını aşan, oyun kurallarını aşan bir hareketti ve gereken bir. Cezayı da aldı. Şimdi e, bir kere bu derbinin tansiyonun yükselmemesinde bir numaralı etken şuydu. Ünal Aysal'ın Jüneyt Çakır şaibidir lafı dışında. Ortamı gelecek herhangi bir açıklama olmadı. E, Ünal Aysal böyle dediği halde kendisine Fenerbahçe cephesinden bir cevap gelmedi. Bu anlamda bu e, Dediğim gibi gerilim oluşmadı. İkincisi e, hocalar basın toplantısı yaptılar maçtan önce. Dostluk çağrılarında bulundular. E, maçtan maç esnasında oyuncular yani, birbirlerine saygılıydılar. İtişme didişme olmadı. Tribünlerden sahaya bir müdahale olmadı. Maç sonunda dediğim gibi yine karşılıklı atışmalar, şunlar bunlar, İşi, işe belediye karıştıran, işe güzelim köpekleri, kedileri karıştıran olmadığı için e, olaysız, sakin bir derbi geçirdik. E, bunu takdir eden çok fazla kimse olmadı. Yani işte özlenen derbi, işte şu bu falan denilmedi. Hani 200 yüzlülüğümüz da ortaya çıkıyor. büyük gerilimler, kavgalar olduğu zaman onları şiddetle kınıyoruz. Böyle olmaz böyle derbi olmaz falan filan diyoruz ama böylesine sakin, sessiz, sedasız geçen bir derbiyi de e, öne çıkartıp kutlamak lazımdı. Madem ki biz e, kavgalı, gürültülü bir derbi istemiyoruz. O halde e, değil mi? Böylesine sakin geçen, sporun futbolun öne çıktığı bir derbi de alkışlamak, takdir etmek gerekiyordu ve bundan sonra der, bundan sonra da bu şekilde bu atmosferde Ceylanesin demelidik, demedik. Çok fazla. E, 88 80 8 ve 90'da Snyder'ın attığı iki gol, 90+5'te e, top dışarı çıksa da devam eden atakta Alper Potukla Fenerbahçe bir gol buldu ve maç 2-1 Galatasaray'ın Galibet ile sonlandı. Bu aynı zamanda Yunan Sal'ın son derbisiydi, son lig maçıydı. <gülüyor> e, o başkanlarını güzel bir e, hediyeyle uğurlamış oldu gazeli futbolcu. Bunun dışında e, konuşmaya değer farklı sıradışı bir konu çok fazla olmadı ligiye dair. E, Trabzonspor ilk galibetini aldı 3-1 ile Mersin İlman yenerken orada Halil Lozic ile Rıza Çalınbay arasında bir düello, söz düellosu oldu. Rıza Çalınbay Halil Lozic'in bir pozisyondan sonra sahaya girmesini eleştirdi. Bu adam Türkiye'yi karıştırıyor dedi. Bu sözler Halil Lozic'e taşındı. Ne diyorsunuz diye soruldu. O da en hafif ifadeyle kaba sözler bunlar dedi. Kaba hareketler dedi. Ve tanımıyorum dedi Rıza Çalımbay'ı. O hocayı tanımıyorum dedi. Ve e, kendisinin ise e, iki Dünya Kupası, 5 Şampiyonlar Ligi turnuvası vesaire gördü. Yani kariyerini kariyerimle ezerim seni Rıza Çalımbay demeye getirdi. E, yani hoş şeyler değil tabii ki bunlar. E, Rıza Çalımbay da bir futbol ev sahnesidir. Beşiktaş'ın futbol ev sahnesidir. Teknik direktörlüğünde alnının teriyle, akıyla yapmaya çalışmaktadır. Beşiktaş'ta görev almıştır. Beşiktaş'a tarihin en güzel e, dervi zaferlerinden birini kazandırmıştır. E, sebat edilseydi belki bugün başka bir pozisyonda olabilirdi. Sebat edilmedi kendisine. Hasılı ama bu E, Halil Özüç e, dobralığı bir yere kadar güzel, iyi, hoş ama e, o kibir o kibir her kimde ise onu çok çirkin gösteriyor. Onu söylemek lazım. E, sözlerine direkt cevap verebilirsiniz. Yani dersiniz ki hayır katılmıyorum ama benim kariyerim senin kariyerini döver gibi laflar çok kariyerli olsanız sizi çok da a, sempatik göstermiyor onu söyleyelim. Beşiktaş Beşiktaş için iki kelam. Dem Baba ligde golle tanıştı. iki gol attı. Osmanlısporun sahasında oynadı maçı. Osmanlı stadında oynadı. Yani e, şaka gibi e, kavramlar ama öyle eee stad bulamayan Beşiktaş, İstanbul'da stad bulamayan Beşiktaş e, eski Adıyla Yeni Kent Asaçstad'ında eski Ankara Spor'un sahasında oynadı. E, 13.000 kişi falan geldi ve 3-2 Siva Sporu inip e, liderliği sürdürdü. Derbiye ise, e, yaklaşık yaklaşık 37.000 kişi geldi. E, daha önce hep kapalı kişi oynanırdı bu derbiler en azından yakın tarihte. E, ancak e, bu derbi tam dolmadı. Ee, henüz pasolik bu anlamda e, full rakamlara ulaşmış değil. Ama e, ben bu sistemi eleştiren bir kişi olarak şunu da söyleyeyim ki e, iyi bir rakama ulaşıldı. Beklediğimden daha kalabalık bir rakama ulaşılmış görünüyor. Taraftar anladığımız kadarıyla hak, hukuk, bireysel özgürlük, e, bilgilerinin mahremiyeti gibi kavramlarla Şartta fazla ilgilenmiyor. Her tarafımızdan şifrelenmişiz. Bir kez de maç bileti için olsa ne olur herhalde kafası bu yönde çalışıyor. Zaten bir kere anayasa delinmekte bir şey olmaz diye, diye diye diye bu noktalara geldik. Güvenlik reformu adı altında son düzenlemelerle de Ee, artık e, caddelere sokaklara çıkıp gıkımızı çıkartamayacağız ee, yaşasın ileri demokrasi diyelim ne diyelim hepinize sağlıklı günler diliyorum ben e, Partizan Beşiktaş maçı için Belgrad'ta olacağım e, umarım e, spor çerçevesi içinde bir seyahat olur Ve dönüşte güzel şeyler anlatırım size. Hoşçakalın. Açık futbol hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.